Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 139 Mart 2020 Başladı. Hoş geldiniz. Eğlenceli İngilizce Eğlenceli İngilizce köşemizde bu ay Albert Einstein'dan özlü sözlere yer veriyoruz. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. El hayatı teqiyadetidir <gülüyor> raja. Tuhafize ala عليك بمواصرة الحركة Life is like riding a bicycle To keep your balance You must keep moving Imagination is more important than knowledge حيال جج بالجدان الخيال أكثر أهمية من المعرفة Imagination is more important than knowledge. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Dililik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. elgunun huwa anta مره بعد اخرى وتتوقع نتيجه مختلفه Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results Science without religion is lame religion without science is blind Bilim olmadan din topaldır din olmadan bilim ise kördür Al-İlm doona deynin ağrıj, wa deynu doona ilmin ağrıj. Science without religion is lame, religion without science is blind. Do you wonder what the difference between ignorance and genius is? A genius has limits, but an ignorant doesn't have any. Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyor musunuz? Dahinin sınırları var, cahilin ise hiçbir sınırı yoktur. Do you wonder what the difference between ignorance and genius is? A genius has limits, but an ignorant doesn't have any. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Barış zorla sağlanamaz. Ancak karşılıklı anlayış ile başarılabilir. لا يمكن المحافظة على السلام بالقوة. يمكن تحقيقه فقط بالتفاهم. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. The world is a dangerous place to live. Not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Ama kötü insanlar yüzünden değil. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. العالم مكان خطير للعيش فيه. ليس وجود الأشرار بل أن الآخرين لا يفعلون شيئا حول ذلك. The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree. It will live it's whole life believing that it's stupid. Herkes dahidir. Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisiyle yargılarsanız, tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir. Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, It will live its whole life believing that it's stupid learn from yesterday live for today hope for tomorrow dünden öğren bugünü yaşa yarın için umut et learn from yesterday live for today hope for tomorrow. Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Küçük meselelerle ilgili gerçeği önemsemeyen kimselere önemli konularda da güvenilmez. Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Be a voice, not an Be a voice, not an Be a voice, not an echo. Say something, young deal. Kun sautan, la mukrte sada. Be a voice, not an I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn. Ben öğrencilerime asla öğretmem. Onlara sadece içerisinde öğrenebilecekleri koşullar sağlarım. I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn. A person who never made mistake, never tried anything new. Hiç hata yapmamış bir insan, yeni hiçbir şey denememiştir. A person who never made a mistake never tried anything new. Al-insan alladhi lam yukhti' lam yujarrib shay'an El insanüllezi lem yukhti, lem yucerri bu şey en cedide. El insanüllezi lem yukhti, lem yucerri bu şey en cedide. I want to thank Sarah for taking part in this episode of Enlem ve Boylam. Thank you Sarah. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 139 Mart 2020. Bitti. Esen Kavnız Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin